الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي وعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله الله على قلوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا محمد اللهم على سيدنا A'udhu billahi sh-shami al-aliim minash-shaytanir-rajeem. Rabbi rabbana Sadaqallâhu-l-Azim. Allahummen fa'nalâ bil-Kur'ân-l-Azim ve bariklenâ fî velhamdillâ rabbil alemin. Vestaghfirullâhu l-hayyel-kayyum hassantukum bil-hayyel-kayyum illezî lâ mûtebedâ ve defa'caankum s-sûve bil-lâ havle ve lâ kuvvete illâ bil Bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. İslam hazretleri o talebeye, talebesine söylüyor. Ne kadar geceler var? Eh ha, sen onları ihya ettin. Yani uyanık geçirdin. Neyle? Bir tekrarın ilmi, ilim meselelerini tekrarlamak ile ve mutalaat ilkübü, ilim kitaplarını okumakla, gözden geçirmekle ve Harram te, haram yasak ettin. Ala nefsike kendini ennevme uykuyu. Yani nice geceler kendini uykusuz bıraktın? ilimle uğraştın ama la alemu bilemiyorum ki ma el ma kane, ma ne şeykane idi el baithu fihi ondaki sebep ve saik neydi yani senin niyetin neydi acaba bilemiyorum diyor burada ne demek istiyor ilme çalıştığını farkındayım ama niyetiniz ben tabi Allah bilir ben niyetini bilemiyorum acaba ne niyetle çalıştın diyor bu size çok uymuyor siz de gece uyuyorsunuz değil mi Gece uyanlara demiyor. Sen diyor gece çok uyanık kaldın diyor ona söylüyor. Siz uyuyorsanız zaten mevzu baş yani. Ama ben burada kendime baya bir bir dank ediyor yani bana. Çünkü ben hakikaten geceleri uyumam mesela. Çoğu da kitapla uğraşırım yani. Devamlı bakarım bazı bir gecede koca kitabı bitiririm. Devamlı okuma okuma okuma ama şimdi bana da çakıyor buradan yani. Sen şimdi derdin neydi diyor yani. Ha sizin zaten hocam benim bir derdim yok filmler bitti mi ben yatıyorum yani <gülüyor> dizi de bitti açık oturum tekrarlar başladı tamam Ha <gülüyor> biz öyle olmuyor işte sen yaptın mı biz kalkıyoruz yani bu sefer ne oluyor e, o şu, şu ilme bak dergi yazıyor bizim Lale Gül dergisi öbür dergilere vezlemez ki bütün hayat tadisti olursun kaç kitap öder? Eşit onu bile hazırlarken kaç gün kitap bakıyoruz ne yazacağız kasteden mi yazacağız yani kaynak mı daha hepsi kaynak. E şimdi bu sefer diğer ilimler, diğer yazdığım kitaplar, işte ama bizim millet de kitabı alıyor, koyuyor rafa, sohbetsiz yine olmuyor. İlla dürtecen yani. Aldın mı aldın. Cık. Peki okudun mu okumadım. Ya okudun mu oku. İşte vaaz olmasa hiç yine fayda yok. Kitaptan da fayda yok. Çünkü vaz teşvik ediyor. Yoksa okumuyor. E onun için mecburen kitap bakıyorum. Şimdiye dualar bakıyorum. Dergime dualarız. Şimdi geçen bir dual buldum. Bir kitapta. Acayip şey yani. Hangi kitabı diyor eline alırken bu duayı okursan diyor oradaki hiçbir şeyi unutmazsın bir daha diyor. Bana. Cık, Allah Allah. Şimdi hemen aa sınava girecek çocuklar. Ulan ne sınavı? Ahiret sınavına girecek bizim gibiler. Biz unutmasak da amel etme gücü. Onların derdi yine diploma toplama yani başka bir şey yok. Hemen o akıl E ona da yarar mı? Yarar inşallah. Niyetin iyiyse ne bileyim ben. Niyetin iyiyse... Yani kız erkek karışık okunur mu ya? Kız erkek karışık imtihana girilir mi ya? Kız erkek kız erkek öğretmenden okuyabilir mi? Ya? Ondan sonra o diye bize şey de geliyorlar dua istiyorlar. Lan gelinlik kız erkeklerden okuyacak diyor hoca bende dua ett de kazansın. Lan buna nasıl dua deyip? Seni günaha girmesine mi dua demiş? <gülüyor> Geldiler dedi Alaaddin Efendi Hazretleri. Ya çok cahil insanlar var. Bir de utanmadan bizden dua istiyor. Ulan benim sarığımı sakalımı görmüyor musun şimdi? Git bari kıran tuvaletle hocalardan iste. <gülüyor> Metruş, mahluk. Metruş yani mahluk tıraşlı demek. Böyle tıraşlı falan. Ne diyorlar ona John Travolta gibi hocalar var yani. <gülüyor> e git o hocalardan iste yani. Dik ki bizim benim kızım işte üniversiteye girecek falan. Belki eder yani. Biz şimdi Bir şey de diyemiyoruz Allah ıslah etsin Allah ıslah desen vay ben sapık mıyım diyecek ne yapacağız şaşırdık ya Şaşırdık ya Vallahi şaşırdık Eskiden biraz edep terbiye vardı Şimdi o da kalktı Gelip dua açtı ya Ya şerahsızlığa dua istedim. ben sana nasıl dua ya Ali Ben de Hazretlerine Geldiler Dedi bir tanesi dedi ki ben kızım dedi üniversiteye mi gidecek bir şeye mi gidecek Dua et mıdır nedir kazansın dedi Ya Rabbi dedi bunun kızını kazandırma dedi Ana! Adam da şaşırttı. E şimdi kazansa kırk tane erkekle çalışacak, erkekle konuşacak. Hep günah yani. Hep günah. Şimdi cehennemi kazanıyor oluyor. Allah dostları bunu. Başka bir dua attı de da onu diyemem size şimdi. Onu özelde derim. Burada diyemem onu şimdi. Burada konuştuğumuz Avrupa'dan dinleniyor şu an. Avrupa Birliği bile dinliyor ya. Yani. Tabi. Onun için şimdi Her şeyi diyemiyorum ama efendi babanın sözünü yani başka bir şey dedi de onu diyemiyorum yani. Ağır bir şey yani. Tabi biz Ali Adel gibi bir halimiz olmadığı için o şekilde hareket çekemeyiz millete de. O manevi zat tabi onun Mevla ilham eder, ona göre dua eder, dua eder. O bizim makamımız değil. Biz tabi duacıyız. Allah hidayet versin, Allah ıslah Allah ana babalara akıl fikri versin. Amin. Amin. Bu bizim cemaat bile sapıtmaya başladı. Bizim cemaat cemaat. Sohbetlere gelen ya, yani. Bu kadar senedir sohbet dinleyen adamlar bile şey. Efendim kadın erkek karışık işler, çalışmalar, okumalar bilmem, bilmem. Hepsi fitne, fesat, küllün günahtır yani. Kadın erkek karışık olur. Ha sırf kadınlara bir mekteb olur da orada hiç erkek sinek bile girmez de. Kadınlar kendi aralarında okunan ilimlerde de Kur'an'a sünnete muhalefet olmaz yalanları da çıkartırsanız derdi efendi hazretleri. Kitaplardan yalanları da çıkartırsanız. Hiçbir yalan çıktığı yok. Aynı yalanlar devam ediyor yani. Efendim. et dolayısıyla biz böyle gördük. Büyüklerimizden. Biz efendi hazretlerinden böyle gördük. Bu yolu muhafaza edecek. Bir cemaat bu yolu muhafaza edecek ve bu ümmetin sigortalığını yüklenecek ve Türkiye'ye bela gelmiyorsa o cemaattan sebep gelmiyor. Öbür Namaz abdest dolu yani. Tasavvuf müziği, vur patlasın, çal oynasın, sabah kadar zikir yani. Deftün belek devam ediyor. Herkes tarikat olmuş. Sünnete ittiba yok, fıkha uymak yok, azimetle amel etmek yok, haramdan mekruhtan kaçmak yok. Herkes şeyh olmuş, mürit olmuş. Ben şuraya bağlayayım, ben buraya bağlayayım. Şey gibi, mantar gibi de tarikat türemiş ya. Her taraf da böyle bolluk var. Ben ondan icaz ediyorum. öbürü ben onun halifesiyim, öbürü ben onun halifesiyim. Geçen birisi bana diyor işte ben diyor 12 tarikattan halifelik aldım, icaz aldım. Dedim Allah mübarek etsin, ben daha bir tanesine mürit olmaya çalışıyorum dedim yani. Oo <gülüyor> postlar kapışılıyormuş bilmem ne, şimdi bu İslami şeyler de arttı ya biraz rağbet. Yok orada o posta çıkıyormuş bu oradan iniyormuş, o Mevlevi dergahları bir alem oldu, birbirine girenler edenler yani. Meşhur adamlar bunlar televizyonlarda program yapıyor çoğu yani falan da. bakış aa bu falan şey bu falan şey. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yani bu olacak iş değil. E tabi böyle adamlara bağlanırsan bu adam sana kızını erkeklerin arasına gönderme der mi yani? Aman başarılı olsun yavrum 3 üniversite bitir diyor. 3 <gülüyor> üniversite diyor iki yetmez diyor ya. Adamın kızına böyle diyor ya, bu sen kızı gönderdiğin zaman bu okullara kaç erkekle görüşecek, konuşacak? Hiç bunu hesap ediyor musun sen ya? Yarın ahirette ne cevap vereceksin, hoca olmuşsun, şeyh olmuşsun? Çok fena bir tehlikedeyiz yani. Bizim e efendi hazretlerimizin bu kapının anladığı gibi de pek anlayan kalmadı. Yalnızlaşıyoruz. Bu neden? İşte hak ehli az olur. Efendim, hak, hakka uymak zor olur. E zaten canının istediği şeyler haktan uzak olur. E nefse ağır gelecek ki bazı şeyler hak olduğu belli olsun. Bir de niye bütün sıkıntılar zahmetler bu kapıya gelir diğerleri rahat gezer. Bunları düşünmek lazım yani. E demek ki birileri iç ve dış düşmanlar bu Elifnet ve Cemaat'ı temsil eden bizim cemaatimizi tabii fitne ile karıştırmak Efendim maddi manevi sıkıntılara sokmak istemiştir. İstemektedir tabii ki bu belli bir şey. Ve bu geçmemiştir. Devam etmektedir bu sıkıntılar artarak da devam ediyor. Yani siz öyle rahatsız da zannetmeyin. çünkü eli sünnet devamlı dünyada takip altındadır yani. Kimse bıyıksız, sakalsız, kravatlı, hacıya, hocaya bir şey demez ama tabii sarıktan rahatsız olurlar. Şalvardan rahatsız olurlar, sakaldan rahatsız olurlar, çarşaftan rahatsız olurlar. Bu hele ki şu bölge, şu durduğumuz bölgede biliyorsunuz yani Suriçi denen şu bölgede değil mi? Bu kadar Konstantinopolis'ten beri hala iddialar var, idealler var dünya çapında değil mi? Bura üzerinde hala Ayasofya müzedir yani dikkatinizi çekerim. Hala Ayasofya'da ibadet yok yani. E demek ki hesaplar devam ediyor. Hesapların bozulduğu yok. Mümkünse bizi de buralardan bir şekilde bahanelene çıkartarak Uzaklaştırmak suretiyle tamamen bu eski yurtlarını, yerlerini, kiliselerle, havralarla doldurmak isteyen dış güçler var. E içeride de bunların yalakaları, yaltakçıları. var. Biz onun için ancak Allah'a yalvararak kurtulabiliriz. Duadan ve zikirden başka silahımız yoktur. Ama Mevla bizi eninde sonunda akıbet takva sahiplerine olacak. Ben takva sahibi olduğumu iddia etmiyorum ama. Cemaatımız olarak elhamdülillah eli sünnet üzeredirler. E bu cemaatin bereketine yaşıyoruz biz de beraber. İnşallah hak sonunda meydana çıkacaktır. Ama siz hakka tam uyamasanız da hani amel bakımından, icraat bakımından, kılık kıyafet bakımından, yaşantı bakımından bazılarınız, çoğunuz tam intibak edemiyorsanız da bazı engelleriniz varsa da bari maddi manevi destek olun arka çıkın ki bu hizmetler yaşasın. Çünkü bu hizmetler yaşarsa sizin çoluğunuz çocuğunuzun da imanı kurtulacak. Yoksa yani şimdiki zamandaki insanları zor kurtarabiliyor. Nerede kaldı ileriki nesillerimizin teminatı? Yani iman ve ehli sünnet inancının muhafaza teminatından bahsediyorum. Yoksa yiyecek içecekten bahsetmiyorum. Ve rizku Allah yarattığını rızıklandırır. Evet. Bebeği kundakta rızkını gönderir çocuğun Bebeğin bir şeyden haberi yok. Zorla ağzına sokuyorlar yani. Yemem bile dese, kutsa bile zorlan birisi yine illa o bebeği yediriyorlar. yani. işte bebek kundakta beslenirken biz mi açlıktan öleceğiz? Ev üzüm yok yani. Biz çoluk çocuğun nafakasını düşünme babından ama imanını düşünmek ve el-i sünnet itikadını düşünmek ve büyüklerimizden aldığımız yolun korunmasını düşünmek hususunda hassasiyetle amel edeceğiz inşallah. Sizden bu destek her zaman Bekleniyor. Şuraya gelmeniz bile nedir? E şimdi sohbet olsa da Cemaat az olsa gavurlar bundan Haber alır mı? Hemen haber alırlar Hemen ümitlenirler mi? Hemen ümitlenirler Derler ki e, Sur içinde falan sohbetlerde cemaatlar kalmadı pek. Azalıyor bunlar Bunlar bitiyor derler Ne zaman siz kalabalık görseler camiler Doluyor. Sohbetler doluyor Aa! görüyor musun derler Bunlardan biz daha çok uğraşacağız Baş edemedik derler Dikkat edelim. Bak Mescid-i Aksa elden gittiyse yani tamam Yahudi suçlu efendim, Siyonizm suçlu tamam ama ona da yol açan kimler? Kevşek Müslümanlardır yani. Arsalarını satarak işte şu dur budur paraya tamam ederek vesaire namazı cemaati terk ederek öyle dedi o zaman adamın bir tanesi yahu dedi bu, bu Mescid-i Aksa yani bu Kudüs'ü bu İsrailliler yani kendisi de kafirlerden bunlar alırken efendim, zor kullanarak almadılar baştan dedi bu müslümanların rızasıyla ile hep. para için şu için bu için sattılar ettiler yerlerini falan adamlar öyle arsa tarla, toplaya toplaya başladılar bu işe buraya dikkat etmek lazım ya ondan sonra da e dediler zaten camide cemaat yoktu ki yani mescid-i aksa efendi hazretleri derdi mescid-i aksa boş etrafındaki kahveler dolu Mevlada da böyle yaptı buyurdu Şimdi 13'ün cemaati, sohbeti, ilim meclislerini, beş vakit namaz cemaatlerini dolu tutmak lazım ki mamur kılmak lazım. Özellikle bu belgeyi tabii ki Fatih Sultan'ın camisi orada. Bütün bu camiler, ecdadımızın bize hatıraları Osmanlı'dan kalma eserler bilhassa. Bunlar cemaatle dolursa o zaman gavurlar ne yaparlar? Ümidi biraz keserler. Onlar cami cemaat. Sabah namazındaki cemaate bakıyorlarmış. Cuma'ya bakmıyor. Pazar e, şeye bakmıyor. Even bayrama bakmıyor. Yatsıya bakmıyor. Sabah namazındaki cemaat. Ne zaman dedi? Sabah namazındaki cemaat o kavur şey şey söylüyor yani. Araştırmacı bir yavur söylüyor bunu. Ne zaman sabah namazında cuma kat gibi bayram namazı gibi dolarsa camiler o zaman siz Kudüs'ü her yeri kurtarırsınız diyor. Anladın? Mı? Şimdi onun için Ayasofya'yı da istemeye yüzümüz olmuyor yani. Şimdi Ayasofya'da sabah namazı açıldı dense dolar iki gün üç gün. Bir ay sonra Ayasofya'da da iki kişi zor bulursun. Sultanahmet öyle çünkü. E demek ki illa amele dönüyor iş. Yani sadece lafla dua ve istek değil hareketinle de göstereceksin istediğini. Ben İslam'ı Kur'an'ı istiyorum ya Rabbi diyeceksin. Bunu dersen Allah verir. Ama bizim sadece lafta kalırsa icraata geçmezse şimdiki durum gibi böyle vahim bir durumdayız yani. Ne o İsa'ya ne Musa'ya derler ya ortada kalmışız bir yere yaranamıyoruz. Gavur desen gavur değiliz. Müslüman desen doğru Müslüman değiliz. İşte iki cami arasında bir namaz tipinde bir durumumuz var. Hiçbir yere yaramıyoruz şu anda biz. Değil mi? E, dünyada da örnek alınacak Müslümanlar yok değil. Ama devlet bazında da çok değil yani. Devlet bazında da hemen hemen yok gibi. Onun için yine Rabbim düşen sancağı bu millete kaldıracak inşallah. Kaldırttıracak inşallah. Düşen sancağı bu millete nasip edecektir. Böyle ümit ediyoruz. Böyle de alametler de vardır yani. Hakikaten bu millet iyi hizmet ediyor efendim. Ama amel, amelde noksanlık var ve gevşeklik var. İlim, ilim tahsili de çoğaldı. Eskiye göre çoğaldı. Eskiden kulü vallahi bile az daha müftü yapacaklardı. Öyle cahillik zamanları oldu mesela. Şimdi öyle değil. Şimdi ilim sebepleri de çoğaldı. Medreseler de artıyor. E, ilme ulaşmak da kolaylaşıyor. Tabii ki yani internet gibi vasıtaları konuşmuyor. Evvelce yatacak yer yok. Yani medreseye gelsin talebe gizli gizli kaçamak. Yani hala eder efendim nazilerin zamanında falan işte göneni Mehmet efekt Allah rahmet etsin adamcağız ondan bundan gelen yardımlarla işte öyle birkaç bayağı binlerce hafız yetiştirdi hafız kalmayacak memlekette hafız yetiştirdi orada üç baş medresesini orada yatırıyor birkaç oda yer dolu talep var şey yok Allah Allah onu da adamcağıza uğraşıyorlar ikide bir ifadeye çekiyorlar ediyorlar sen bu paraları nereden buluyorsun bilmem nereden ifadeye götürüyorlar hiçbir suistimali yok Bir kuruş şurada bir evi vardı, şurada otururdu yani gariban bir zat. Ama desen İstanbul'u tapulayacak kadar befenin para gelmiş, hafızlara eğitim yaptırmış, hocalar yetiştirmiş yani. O kadar da e, nereden geliyor nereye gidiyor? Allah dinini koruyacak ya. Bir kere yine götürmüşler, komiser bağırıyor, çağırıyor, bir ifade soruyor. O arada komiserin bir arkadaşı Nazı geçen birisi gelmiş, efendim girmiş, işte merhaba merhaba falan orada da aa hoş geldin falan derken bakmış ki Gönel'in hoca oradaydı. Aa hoca efendi nasılsın iyi misin? Annemin çok selamı var ya. Epeydir seni arıyorum. Bayağı bir şeyler topladı yine bu talebeler için falan. O <gülüyor> da demiş. Aa, nereden geliyor bak demiş. Senin arkadaşından geliyor ömründen geliyor. <gülüyor> Adam din düşmanı zannedersin. Onun yakınından bile dine yardım gider yani. Nereden geliyor demiş. Ha evladım demiş. Oradan geliyor buradan geliyor. <gülüyor> Biz karakola aldırız, Karakola bile geliyor demiş yani ben <gülüyor> Bu iş böyle. Ha, Allah için adamlar gayret ettiler, şey ettiler. Zor zamanlar biraz geçti. Maddi imkanlar arttı. Ee, kurslar arttı, medreseler arttı, yurtlar arttı, yatma yerleri arttı. İlim çoğalıyor ama amel azalıyor. İhlas ve kalite çok azalıyor. Bundan dolayı eski bir alimin yaptığı bir irşad, bakıyoruz şimdi 100, 200, 300, 500 hoca toplansa, çok bir bereket eser zuhur etmiyor. Yani bu hususta da, Seçici olacağız inşallah. Daha gayretli olacağız. Çokluktan ziyade ihlas ve e, keyfiyete, kaliteye önem vereceğiz inşallah. Bu İmam Gazayel Hazretleri'nin bu e, o, ey oğul şeyi de çok fayda edecek bu şey yani. Çok yön açıyor. Bak sen ilim sabaha kadar okudun. Geceleri uykusuz kaldın. E, uykudan kendini harum ettin. Senin derdin neydi acaba? İnkâneniyyetükeh. Eğer senin niyetin ise neyle arazı dünya dünya malının menfaatının peşine düşmek onlara kavuşmak ve celbe hutamiha dünyanın fayda ve menfaatlerini celbetmek kendine cer etmek yani çekmek ve tahsile menasibiha dünya makam mevkilerini ele geçirmek öyle ya şimdi ilme itibar var Ben de iyi bir hoca olursam veya çok kültürlü olursam veya işte bülbül gibi her şeye cevap verirsem falan birkaç kanalda da çıkarım. 2 3 açık oturumda falan da bir kendimi bir gösteririm şöyle falan. Ondan sonra birileri benim peşime düşerse, bize sen bize gel. gel. Veya da seni şu makama getirelim. Sen efendim çenen kuvvetli veya bir şeyler biliyorsun falan. Yani senin derdin ne yani? Senin derdin eğer bunlarsa vel mubahate e, iftihar etmek alel ekran vel emthal, ekranına yani kendi ayarındaki seviyendeki adamlara karşı hava atmak, cakas atmak Efendim, eğer böyle şeyler senin derdindeyse bunlardan da kurtulmak çok çok çok zor ben kaç kere evhama düştüm bu işte acaba benim derdim ne yani i̇şte bırak git bu işi daha iyi yoksa cehennemin dibine gideceksin diye Kendi kendime büyük hesaplar yapıyorum. Tabii çok sene var, 35-40 senelik iş bu. E, bu hesap kitap. Tabi efendi hazretlerimizin emriyle, yani bir mürşide bağlı olmanın bu faydası var. Kafadan hareket etmemek itibariyle mesela. Çünkü oku diyor, okuyorsun. vazet diyor. 12 yaşında vazet dedi. 11 yaşında ettiriyor mesela. E, yani emir tutmak. Piyarolar çok vaazlar, işte günde birkaç vaaz falan. O arada başka işte dersler kalıyor falan. Biraz azat diyor mesela. O zaman da nefis çoğaltmak istiyor. Bak şimdi. Nefisle mi? Harp ya. Sonra bir ara bir şey oldum. İşte hapisten çıkınca mı oldu? Ne oldu? İlk sefer. vazetmemek istiyor. Çekil kenara ibadetini yap falan. Vaaz edeceksin diyor bu sefer. Şimdi Efendi Hazretleri zaten nefisle harp yani. Komutan o. Nefisle cihat şeyinin komutanı yani. Tasavvuf nedir? Yani elhamdülillah Tam diyemesem de ekseriyetle söz dinlemek suretiyle Nefsin ters tarafına yönlendirildik tabii ki Bu da mürşide bağlı olmanın faydasıdır Kendi kafana kalsan zor ol Çünkü nefis vaaz et dedi mi etmeyeceksin Etme dedi mi edeceksin Yani ilginçtir bu nefisle mücadelenin metotları çok ilginçtir Biz de bundan ne kadar kurtulmuşuz o da belli değildir ama Şimdi eğer ki senin niyetin bunlarsa <feyl ulleke> vay senin haline yazıklar olsun sana yani, tabi ki derin manaya gidersen el vaylu vadin fi cehenneme yehvi fiil kafir veil diye cehennemde bir vadi var kafiri yukarıdan attıkları zaman 40 sene dibine gider de o vadinin dibini bulamadan 40 sene biter ha, bu hadislere göre tabi bu kafirler hakkındadır denebilir ama <feyl ullil musallín> vay o namaz kılanlara diye de Şafirler hoş namaz kılmıyor. اَلَّذ۪ينُ مَنْ صَلَاتِهِمْ O namazlarından gafil olanlara, kazaya bırakanlara, vaktini geçirenlere, huzuru huşu temin edemeyenlere. Ama ekseri kazaya bırakanlara oluyor çünkü namazlarında gafil olanlara demiyor. Büyüklerden biri elhamdülillah ki diyor namaz fi salatihim demedi an salatihim dedi. Fi salatihim deseydi namazlarında gafil olanlara hiçbirimiz kurtulamayız herkes namazın içinde bir gaflete düşer. Yanmıştık dedi. Allah'a mı hamd ki an Namazlarından gafil olanlara. Dan deyince vakti mi geçti, çıktı mı, kazaya mı kaldı? Bilmeyenlere demektir. Kılsa bile böyle kılanlara tabi. Ama ne olursa olsun bunlarda Müslüman da namaz kılıyor. Ellezînüm <gülüyor> o gösteriş yapanlara. Ve <gülüyor> elmaun Muhtaçlara, Allah yoluna hayra engel olanlara. E bunlar Müslümandan bahsediyor. Demek ki hadiste tabi ve'il vadisi kafiredir ama Müslümanlardan da girecekler bulunabilir Allah cümlemizi muhafaza Amin. Alimler girebilir Allah muhafaza kurradan hafızlar mevlutanlar girebilir çünkü çoğu hadislerde de geçiyor yani cübbül hazen üzüntü kuyusundan Allah'a sığınır teavvedü billah min cübbül hazen e dediler ya ma cübbül hazen bu üzüntü kuyusu nedir nerededir nasıl bir şeydir buradaki e, bu cehennemde bir kuyudur birun fi cehenneme Ya taavüzü'l cennem kullam Her gün cehennem 70 kere Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi beni o kuyuya atma diye. Cehennemin diğer yerleri oraya atılmaktan korkuyor. 70 kere. Nasıl avzu billahi racim? Cehennem her gün sığınıyor. Bu kuyu atma bizi. Kalbeme yedhule ay Rasulullah kim girecek oraya? Kullu qurra kullu qurra'en müraim bi amali. Amelini gösteriş için yapan, Kur'an'ı iyi okuyan kıraatçılar hafızlar yani şimdi böyle de hadisler vardır yani bundan dolayı illa da bunlar hep kafirler girecek oralara canım müslüman öyle diplere gitmez mantığı da taşımayalım korkuyu elden bırakmayalım Evet, şimdi e, burada beni rahatlatan şu oldu. E, diyor ki e, kitapta yani bir insan bir amele başlarken niye başladığı niyet orada mesela namaza namaza başlarken o namaz e, neyle geçerlidir? Niyetle geçerlidir sen ona Allah rızası için mi niyet ettin? Gösterişe mi niyet ettin? tamı niyet ettin kime secde edeceksin yani niyetin neyse ona bağlıdır dört rekat takılsan on rekat bütün on namaz o baştaki niyetle muteber olur bin niyat. o zaman diyor bir insan bir namaza diyor mesela iyi niyetle başlasa Allah rızası için girdin camiye mesela kuşluk vakti cemaat olmaz gittin Fatih camisine kuşluk vakti bir iki rekat dört rekat kuşluk namazı kılışı şöyle ihlaslı kimse de yok ki cemaat yok falan Nafile namaz mesela, o arada da geldi biri, seni de tanıdıklarında, vay sen nem adam mısın ya falan, bir laf attı sanır. sana da girdi bir gaz, hava girdi yani, vay anasını ya, şimdi diyor eğer senin niyetin baştan, nasıl olsa bu adam birazdan camiye gelecek, bu gelmeden ben namaza durayım, bu geldi mi beni namazda görsün falan, hesap buysa baştan batıl oldu. Ama sen hakikaten Allah rızası için kimse görsün dişitsin diye değil Girdin namaza durdun O adam kim gelir kim gider hesabında yoktu bilginde de yoktu O arada biri geldi seni gördü de Oradan senin kalbine bir şey girerse Niyetin baştaki muteberdir Aradaki muteber değildir Buradan ben de kurtulusam kurtulurum Çünkü 11-12 yaşlarımda bu işe başlarken Bu hesapları yapacak kadar Fitne fesat kafam olamazdı Çünkü ben çocukluğumdan bu işe heves ederken, meylederken veya başlarken ben şuna hava atayım, buna caka satayım, şu makama geleyim diye bir niyetim olması mümkün değildi. Allah için sevgi geldi, Allah için istek geldi ve bu işe girildi. Ondan sonra da zaten bana 40 kere dendi ki sen hiçbir yerde vaaz edemezsin. Diploman yok. İmam Hatip'ten mezun ol işte, lise al, orta ol, dışarıdan al, içeriden al falan. Babam da şart koştuydu. Efendi Hazretleri de söz verdi. Okuldan çıkart bunu dedi. Ben söz veriyorum aldıracağım. Sonra o sözde Babam der sözünde durmadı efendi hazretleri ama efendi hazretleri öyle sözde durmayabilir çünkü okuldan diploma al diye bir söz şeraata göre çok geçerli bir söz değil yani ama beni kurtarmak için e, efendi hazretleri onu demiş ona imtihana girsem de bana karşı mani olmadı ama ben heves etmedim diploma için ama bana ne dedi söz veriyorum sana diploma almazsan buraya dikkat edeceksin diploma almazsan Her yerde imam edecekler seni, vaaz edecekler. E bütün millet de diyor bana ki 12, 13, 14 yaşları. Bütün millet diyor bana ki hiçbir yerde vaaz etmezsin. i̇mam Azam olsan imam kadrosuna giremezsin. Sen niye okuyorsun ki boşuna? Demek ki orada da bir dünya menfaatı, makam, mevki. E imamlık da bir makamdır. Bir şeydir, memuriyet bir makamdır. Efendim bunlar hesapta olsaydı yine o zaman o atılımlar ve yatırımlar yapılmalıydı. Niyet hesapı olsaydı az çok dışarıdan okul verecek kadar da kafam vardı Hepten de şey değildi. Bir, bir, bir girdim işte bir, birkaç sınıf Hacı yani gittim Adapazarı'da orada müzikten kalmışım bir de matematikten fizikten mi Hiç anlamıyorum deney meney bir şeyler falan. Öbürlerini yapmışım bir de şişmandım o zaman bedenden de takla atamıyorum. E kardeşim hiçbir yerden geçemiyorum ki. Takla at atamıyorsun, göbek at atamıyorsun. Müzik o. <gülüyor> Böyle şeyler de oldu yani. Bir iki sene gireyim dedim yani. Onu da alamadım tabi yani. E şimdi için, babamın hatırı için zorluyordu çok yani. E abla istiyor ki hani, Hoca olursa da bir vaz edebilsin hani vesikası olsun. adamdan hani kötü bir düşüncesi yok ama. Efendim diyor bana diploma almazsan cemaatin çok olacak. Şimdi benim hikmetim orada. Şimdi niye, niye bunu çok dinleyen var? Diplomam yok ya, onun için. Sizin de diplomanız yok. Buluştum işte körler sağlar birbirini ağırlardı. <gülüyor> Ama diplomalılar da daha fazla beni dinliyor. O ilahiyatçılara sor. Diyanetin müftülerine. Kadrolularına. Hepsini sor bakalım. Kendi ilahiyatçılarını çıktığı zaman mı dinliyorlar? Ben çıktım mı beni mi dinliyorlar? Sor bakalım. Ya, yine efendinin kerameti haktır. Ha, diploma almasa Şimdi buralardan bakıyorum ki bizim bu işe giriş niyetimiz iyi niyetle girildiği kesinleşiyor baştan. Ama arada işte o sen namazın arasındayken biri geldi gitti meseleleri olmaz mı? Çıfıt çarşısı bir kalbimiz var. Olmaz olur mu? Ama bunlara Mevla itibar etmez. Çünkü ne ediyor ilk girişteki niyet Allah rızası ise arada böyle bir nefse uymalar yani görsün işitsin, beğensin olsa da o muteber değildir. Allah ilk niyetine bakar. Allah o niyetimiz üzere bizi kabul eylesin. Amin. Siz de ona göre hesabınız. Buraya gelme niyetiniz, bir kitap okuma niyetiniz. He? Kitaptan iki bir şey okuyayım da ondan sonra komşular gelecek veya işte bizim cemaattan arkadaşlar ne olacak? Ben oradan iki tane bir, bir hadis nakledeyim. Öyle var ha bazıları. Hemen bir mecliste şey var, hoca falan değil. Bir de bilenlere anlatır. Ulan git kahvedekini anlat. Zaten gelmişiz biz eve bana ne anlatıyorsun? Hava atacak ya, o anlaşılıyor hava atma şeyi, psikolojisi. Hemen. Hadis-i şerifte falan diyor, tamam da kardeşim. Bunlardan hepsi hoca sen git, bir tane. Serhoşe Ayyaşa anlat sen, niye geliyorsun? Ha bize de anlat bir şey demiyorum. Ama iki bir şey ezberlemişsin. İki bir şey ezberlemişsin. Buradaki gayen nedir acaba? Bir mecliste toplantıda bir rivayet yapsam falan mı acaba? Bunlar çok önemli. Gerçi keşke onu da yapsalar. Şimdi bizim bile onu da yapma beceremiyor yani. Doğru ezberleyemediği için şaşıracak, unutacak. Konuşamıyoruz yani. E, alimlerden biri dedi ki, Efendi Hazretleri bunu naklederdi. Zaten dersem Tabakatül Kübra'dan İmam Sübki'nin kitabından bir yerden naklederdi. Sonra ben de gördüm. Büyük bir alim diyor ki, biz ilmi aslında dünya için okuduk yani baştan geçim için yani makam mevkii çünkü o zaman biliyorsunuz şimdiki nasıl avukat hakim hukuk fan, fakültesinden çıkıyor o zaman da medreseden çıkıyor kadı şu bu ne demek yani padişahın bile düşüyor mahkemeye yani yüksek makam kadılık şunluk bunluk kuzat mektepleri bunlar hep dinim medreseler ee, biz diyor o zat kendi için biz ilmi dünya için okuduk yani bir makama gelelim diye bir meslek diye okuduk yani fakat sonra ilim bizi ahirete çevirdi diyor Şimdi yine siz hava atmak için falan da olsa birkaç hadis ezberleyin. Ben fetva veriyorum size. Hava atın, bir şeyler yapın ya. Bari bir şey yapın ya, hava atın ya. Yani bir hadis ezberleyin de ne yapalım, niçin ezberlerseniz ezber? Bir mecliste iki hadis rivayet edin yani, ne yapalım? Gıybet dedikodu konuşulacağına hava at yani, ne yapalım? Ama ayetten at. Sonra o ilim seni ahirete çevirecek inşallah. Yani meşgul olduğun şey seni kendi boyasına boyar, tamam? Ne olursa olsun. Sen ve ben şarkıcı değilim, zurnacı değilim ama Türk müziği, gavur müziği, pop müziği, şarkı bilme bunlarla çok meraklı olursan sonunda bakarsın sen de çengi gibi oynamaya başladın yani. Çünkü bir işte çok uğraşırsan o seni o kendine çevirir yani. Biz de bu işten uğraştığımız için eninde sonunda dönüyoruz, dolaşıyoruz, bu kapıda kendimizi buluyoruz. Çünkü neden? Elhamdülillah, boyamız buradan boyan. Sıbhati Allah. Allah'ın boyasıyla boyanmışız. Ehli sünnet itikadıyla boyanmışız. Çocukluğumuz, fıtratımız İslam üzere, ehli sünnet üzere. E ben çocukluğum böyle değildi, yeni döndüm. Yeni dön, daha makbul. Geçmişin sıfır olur, tertemiz olur. Yeni dönen daha makbul. Dön de, ne zaman dönersen dön de. Mevlana hazretlerine geldi dedi adam. Ben bu yola döndüm efendi Hazretler. Ama dedi, çok da yaşlıymış, 70-80, 90 mı ne? Ben dedi geç geldim dedi. Ölmeden geldin ya dedi. Geç gelmedin dedi. Geç gelmedin. Şimdi bu işe dönen dönsün artık. Daha bir daha geri dönüş olmasın inşallah. Evet. Ve inkâne kastu kefi Eğer senin ilimle uğraşmaktan kastın ve maksadın ve gayen. Yani ilimde yorulmandan. E, neyse. İhya-e şeriatin nebiyyi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatını ihya etmek canlandırmak. Evet, tefsir, hadis, fıkıh okuyanlar ancak canlandırabilir bunu. Öbür ilimler mühendis, kimyager, doktor, şucu, bucu bu fizikçi hende bunlar eee şeriatı canlandıramaz ki onlar başka alanlar. Ama bu şeriat ilimlerini ihya Ebe'nül ulama ve varasetül enbiya. Şeriat alimleri peygamberlerin varisleridir. Tıp alimleri Efendim şu bilmin, ilmin, felsefeciler, şunlar... Değil, şeriatı bilenler, peygamberlerin var işte. اَيُّهِبُّمْ اَهْلُ Gök ehli onları sever. وَاَسْتَغْفِرُلُهُ الْحِيْتَانُ فِي Denizdeki balıklar bile alimler öldüğü zaman kıyamet gününe kadar onların günahlarının af olması için istiğfar ederler. Bir adamın itikadı düzgünse, alimin, itikadı düzgünse, milleti saptıracak konuşma ve fetva vermiyorsa, kendi ameli noksan olsa da siz o alimlerin aleyhine konuşmayın ama itikadı bozuksa reddiyeler yaparız hep beraber itikadı düzgün olan bir alimin hafızın aleyhine siz konuşamazsınız ameli bozuk da olsa neden işte itikadı düzgün olsa kıyamet gününe kadar günahların affı için balıklar bile istiğfar ediyor sana kim istiğfar ediyor alıklar Balıklar günahsız, alıklar, evde kalıklar, ne olacak onlar? Onlar senin için ol, kendi senden beter günahkar zaten. Günahsız istiğfar edecek ki senin kitap olsun. O zaman Efendi Hazretleri derdi, hocaların sabunu yanında gezer. Yani alimler bir zelle, bir e, ayak kayması, bir yanlışlık yapsalar da, temizleyici kefaretlerini de bilirler. Dolayısıyla sen yine ortada kalırsın yani. Bu yüzden ehli sünnet itikadından dönme ve tahrif varsa hep beraber reddiye yaparız. Ama amelinde eksik noksan olursa biz yine de ne yapmayız? Şeriatı bilen alimleri e, hakaretle ve onların halinde gıybet dedikoduyla meşgul olmayız yani. Olmamalıyız yani. Evet, senin kastın Şeriatı İhya ise ve Tehdibi Ahlakike ahlakını alçak rezil vasıflardan zemimi, behimi, hayvani E, efendim, haset, hırs, şere tamah gibi kötülüklerden e, arındırmak, tatır etmek tezif etmek, efendim, süzdürmek sızdırmak ve nefsilen nefsile bir su'i kötülüğü çokça emreden e, nefsi kırmak ise yani bu ilimle niye uğraştın sen bu kadar sohbete niye geldin bu kadar vaaz niye dinliyorsun efendim, veya bu kadar kitap niye okudun burada senin niyetin eğer İlim, amel, öğreneyim, şeriatı yaşayayım, yaşatayım, ahlakımı düzene sokayım, nefsimi kırayım. E tabii ki nefis, yani ilim nefsi kırar. Bakarsın ki bir hadise denk gelirsin, bir hikmetli söze denk gelirsin. Efendimiz Hazretlerimiz kaç defa eder, hiçbir sohbeti kaçırmayın. Belki hidayetine vesile olacak cümle o sohbettedir. Bu kadar sohbet olur, o sana dank ettirecek cümle gelmez. Başkası danke eder, öbürü eder. Sen dank etmezsin. Siz sohbet kaçırmayın. Belki hidayetine vesile olacak. Bir sohbetin bir cümlesinde gelir. Yani hidayet de bu ilimlerde gizli. Hidayet illaki namaz kılıyorsun, abdest alıyorsundan da dış görünüşten olmuyor. Kalbin Allah'ı bulması manasında, ihlasa ermesi manasında. Hakikaten yine ilimsiz olmaz kardeşim. Nereye gidersen git bilmeden ne yapacan ya? Bilmeden hangi yola gidilir ya? İlla soracaksın, adres alacaksın, tarif alacaksın... İlla alim, illa muallim, illa hoca... İlla üstad, illa mürşid... Yoksa... Kendi başına kitaptan okumakla da... Bu yollarda yürünmez yani... İlla birisinin sohbetiyle o kitaplardan ders yapacak sana... Ha senin niyetin bu... İnşallah niyetimiz bu olsun arkadaşlar... Efendim... فَتُوْبَا لَكَ سُمَّتُوْبَا لَكَ O zaman sana müjde olsun defalarca müjde olsun, kat kat müjde olsun, sen efendim, e, cennette en yüksek dereceleri alacaksın demektir. Efendim, Rahman'a kavuşacaksın, hesapsız cennete kavuşacaksın, başkalarına bile şefaat edeceksin. Çünkü ilimle uğraşıyorsun, niyetin de iyiyse başkalarına şefaat edeceksin. Çünkü alimlerin, hele ki ilmiyle amel eden alimlerin, şafiinin şefaatleri makamında büyük hazları vardır. Ieșfărui mele khamet ibni maġedeget s-eleat, ne buyuruyor Sallallahu din ve sellem kıyamet günü 3 din edecek. din din din din din din din din başlıyor din din din din din din din din din din din din din din din din Ve minel leyli fe bihi عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني, وأخرجني مخرج صدق واجعلني Ve yarallim illaduk sultanen nasira Habibim gece kalk Kur'anla uyan uykunu terk et teheccüd kıl kesin ki Rabbin seni makam mahmuda yükseltecek. O öyle makamdır ki bütün peygamberler beni o makamda imrenecek, bana gıpta da edecek. O şefaat makamıdır. Panchak kapıyı ben açacağım. Adem Aleyhisselam bana yollayacak. Nuh aleyhisselam bana yollayacak. İbrahim aleyhisselam bana yollayacak. Musa aleyhisselam, İshak aleyhisselam bütün ulul peygamberlere ümmetleri gidecek. Ben o işin ehli değilim. Yani sonra şefaat edecek de ilk başlatmanın ehli değilim. Burayı da yanlış anlamayalım. Onlar sonra şefaat edecek. Hep ümmetler bana gelecek. En eleha en eleha. O makamın ehli benim. Ne gezdiniz bu kadar zaman diyeceğim diyor. Gelin Rabbim bana verdi Tabi yatarak olmuyor bak teheccüd kıl ki sana vereceğim Ve verdi onun için teheccüd ona farzdı Bize sünnet Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e desen ki Sen e, bütün geceler hiç uyumazsan Ümmetini hep cennete sokacağım deseler Tamam ben hiç uyumayacağım der Yeter ki hepsi cennete gitsin der Öyle bir peygamber o farklı bir şey Onun için o dua da çok acayip ediyor. Mekke'den çıkarken Medine'ye gidenken Ya Rabbi beni doğru dürüst bir girdirişle girdir. Doğru dürüst bir çıkarışla çıkar. Ya Rabbi sen bana tarafından yardım edici güçlü bir saltanat nasip eyle. Amin şimdi bize de uyuyor bize. Iar yani. Buraya Yarab Ya Rabbi bizi Iyi niyetle bunătate, üzere girdir Ya respect, Buradan çıkarken bizi sadakatle, Dürüstçe, Doğru inançla, huzurla, itikatla çıkart Ya respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, cu respect, Peygamberlerden sonraki ikinci şefaat ediciler kim? Sümbel ulema sonra alimler. Sümmeşruyeden evet, sonra şehitler. Adam Allah için canını vermiş. Şehit alimden sonra geliyor. Yani, alimlerin kitap yazarken kullandıkları tabi o zaman mürekkeple yazılıyordu tabi. Şimdi bilgisayar falan ne olsun. Bilgisayarda şey de yine çıktı alırken tonere mürekkep koyuluyor. Mesele o değil de. Alimlerin mürekkepleriyle şehitlerin kanları mizanda tartılacak. Alimlerin mürekkepleri ağır gelecek. Niye ağır gelecek? E çünkü şehit nereden öğrendi? Cömert nereden öğrendi? Namaz kılan sabaha kadar derviş nereden öğrendi? Hepsi alimin yazdığı kitaptan öğrendi. O zaman alimler ağır basıyor. ile amel eden alimler. Bunların şefaatten neleri var? Büyük nasipleri var. Onun için İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bir müsnedi var. Hani hadis müsnedi sahabeden, kendi sahabeyi de görenlerdendir. Birkaç sahabe gördü ama o vesileyle tabiinden olma şerefine nail ol. Diğer üç mezebi müçtehidi tabiinden değildir. tebe tabiindendir. Bir tek i̇mam Azam Efendimiz tabiindendir. Sahabeyi görmüştür. Yaşının da tabi geride olması münasebe. Yaşlı olması onlardan evvel doğduğu için. Ee, şimdi o müsnette bir hadis-i şerif var mesela. Kıyamet günü bütün e, alim cahil herkes e, allah Teala toplayacak mahşer arsasında ondan sonra Efendim Herkes yerine Hesap kitap bittikten sonra Giderlerken Alimlerden işte Bazıları da cennete Sevap tarafı ağır gelmiş cennete doğru Giderlerken Durdurun onları diye bir nida gelecek Nida gelince Alimler çok ta Büyük alimler bunlar Üzülecekler falan ne oldu acaba E Mevlana hesabı şimdiki hesaplar gibi karışmaz ki, yanlış hesap oldu, Bağdat'tan dönecek falan. Öyle bir şey olmaz ama ne olursa olsun, cennete giderken durdurun denirse, hani ölmek olsa kalpten gideriz de, ölmek yok yani. <gülüyor> Mevlana ev hocası, اِنِّي لَمْ اَوَعْ عِلْمِي ف۪يكُمْ Ben size bu ilmi size azap edeyim diye vermedim. Ama sadece kendinizi cennete götürün diye de vermedim. Ne olacak? E millet mahşerde tıkandı. Cevabı günahı denk geldi. Öbürü ağır geldi. Adam gidemiyor cennete. Ne lazım? E şefaat lazım. Dönün millet sizi bekliyor şefaatle. Osmanlı alimler çok şaşıracaklar. Ya ben ne belli bana. Ben siz bana sizden bana çok ümitim var. Bu cemaat beni diyorum ahirette de kurtaracak diyorum. Dünyada kurtardınız birkaç kere. Ahirette de kurtarsınız inşallah. Benden ne şey evciber. Hep efendiye ümidimiz efendiye. inşallah. Ee, ama öyle gelirse zincirleme Allah yardım ederse birinin elinden tutturur. Bu Mevla'nın işi. Sonra en sözünde şu çok acayip. Ey alimler! Ben size bu ilme azap edeyim diye vermedim. Ama ehli sünnet itikadı şart. İtikadı bozuksa sabah kadar kılsa boş. Evvela itikad. Dönün, kullarıma şefaat edin. Sonra da Alın onlar da beraber cennete girin. Ben sizin ne günahınız varsa da peygamber olmayanın illa günahı da olur. Ben sizi affettim sizde ne olduğunu, neler yaptığınızı bile bile. Bile bile affettim diyor. Ben sizi günahsız olarak bilmiyorum. Günahınızı da bile bile affediyorum. Çünkü bu ilmin büyük hakkı ve hatırı var. Onun için herkes bu ilimden nasip alması lazım. Onun için size ne dedim? Bundan sonraki derslere geldiğinde artık işte işte... Talebeliğe niyet edin. Bu sefer ilimden neyiniz olur? Nasibiniz olur. Şimdi talebe gibi dinlemek başka? Talebe gibi dinliyorsan ders bitmeden çıkmak var mı? Yok. Yok. Eskiden nasıldı? La luka. Ortadan çıkıyor beyefendi. Olmaz işte. Talebe gibi geldin Ondan sonra Nasret ı tecde satması gibi şartlara başlayacağız. Şartlara başladı mı? Hocam ben yine eskisi gibi cemaat gibi geleyim ya. Demeye başlayacaksınız gibi geliyor bana. Demeyin, He? Demeyin. İnşallah ben de sizi bıktırmayayım da dedirtmeyeyim yani. Benden de bende de iş var tabii ki. Evet sizi de bıktırmamak lazım. Velakat sadaka elbette doğru söylemiştir menkale. Şu sözü söyleyen çok doğru söylemiş bir şiir ki ama acayip bir şiir tabii ki. Seherul uyuni ligayri vecike zai'un Allah Allah Ve bukâuhunneli gayri faktike batilun Büyüklerin sözleri, çok büyüktür Ya Rabbi diyor, senin cemalini ve rızanı tahsilin dışında bir gaye ile gözlerin uykusuz kalması zaiattandır Neymiş? Kitap okumak için uykusuz kaldın E onu filmi için bırak o film için uyumayanı bıraktık zaten. Ama kitap içinde, ilim içinde ne için olursa olsun eğer derdi Allah rızası değilse senin cemalinden gayri bir gaye ile gözlerin uykusuz kalması boşunadır verdi. Yar. Yani boşa gitti o uykusuzluklar. O yorgunluklar, o zahmetler ahirette hiç faydası yok. Ve gözlerin seni yitirdikleri zaman seni kaybetmeleri endişesiyle ağlamalarının dışında ne için ağlarsalar ağlasınlar ağlamaları boşunadır diyor. Ancak niçin ağlanabilirmiş? Doğru ağlaman için, faydalı ağlaman için Allah Teala'nın korkusuyla ama onun rızasını kaybeder miyim endişesiyle ağladın mı? Mizan'a konacak. Geri kalan ağladın için "Sevgilim beni terk etti. İyi ya kurtuldun da." Sevgilisi terk etmiş. Dur dur dur dur onu mu dinleyece hep ya? Kurtuldun işte bırak İki gün sonra unutursun Eski aşıklar da öyle birkaç sene sürer Zayıflarlar mayıflarlar Bizinki de şişmanlar Ulan hani ağlıyordun ya sevgilin kaçtı falan Sinirden yiyorum diyor Nereden yiyorsan yiyorsun işte şiştin işte Daha rahatın yerinde boşver Allah Allah Şimdiki aşklar zaten hep numara İki günde bir aşk değiştiriyorlar böyle. Ha, Haa Ağlıyorlar bilmem neler Bir şeyler mesaj atmalar ne boş mesajlar. Şu milletin birbirine seni seviyorum, meviyorum mesajlarıyla Suriye, Muriye, Irak, İran kurtulur ya. Vallahi diyorum kurtulur. O kadar boş bütçeler, fuzuli masraflar, israflar, vakit yazık, ağlamana yazık, gözüne yazık, gönlüne yazık, hepsine yazık. Namaz kaçtı, zikir kaçtı, cennet kaçtı, Allah'ın rızası kaçtı. Ölüp gideceksin mezara gireceksin ahirette. Yani insan biraz düşünmesi lazım. Allah'tan gayri için ağlanır mı ya? Değer mi ya? Değer mi ya? Allah'tan gayrı için uykusuz kalınır mı? Allah'tan gayrı için yorgunluk çekilir mi ya? Bütün işlerimiz ancak Allah için. Celle şanü ve celale. Olursa o vakit kazanacağız. kâb Malik hazretlerinden rivâd ediliyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men talebel ilim. Kim ilmi talep ederse. Yani bizin ilim talebindeyiz. Niçin edeceğiz? Liyucariye bi'el ulema. Alimlerle sürtüşmek için. Yani ben biraz alim olayım, öbür alimi alt edeyim, ona daha fazla cevap vereyim. Evliyumariye <gülüyor> bişüfa, yahut beyinsiz ahmak cahil insanlarla çekişmek için, alimlerle ilmi münazara yapmak veya cahilleri susturmak. Sen ne biliyorsun falan. Bir ayet oku bakayım, hadis oku yanlış okudun. Bunları demek için. Ev yasru ve bi vücennas ile yahut insanların yüzünü kendine çevirmek için ben alim olayım, ilmimi artırayım konuşmamı geliştireyim niye? millet beni dinlesin, onu bıraksın, öbürünü bıraksın benim müşterim bol olsun bu, bu niyetle ilim tahsil ederse Teala, teâlennâr Allah onu cehennemin dibine girdirir onun için niyet niyet, niyet Allah'tan gayrisi için ilim talebi de yazık olur, şuraya gelmemiz de yazık olur, benim bu konuşmalarımda bana yazık olur, hepimize ziyan olur zarar olur, sırf Allah için olsun rahman. Evet. Niye alimlerin azabı cahillerden fazla olur? Hadi şeriflerde böyle geçer. Niye fazla olur? Çünkü, az-ı alim az alem. Az alim aziz olursa, alem aziz olur. Alim zelil olursa, alem zelil olur. A alim kayarsa, alem kayar. Dolayısıyla alimin cezası da, azabı da kat kat olur. Faziletleri ilmiyle amel edenin faziletleri kitap, kalem, defter yetmez o kadar hadis ve var ama tehlikesi de büyüktür onun için ne dedim amel noksanları Allah'la aramızdadır ama ehl-i sünnet itikadı şeriatı doğru anlatmak, sünneti muhafaza etmek, fetvayı doğru vermek fetvada taviz vermemek, dünya menfaati için yamulmamak bu gibi işler olduktan sonra Allah diğerlerini affeder inşallah o aramızda kalır Allah ile Ama bütün mesele niyet, niyet, niyet. Allah'ım niyeti güzel becerettirsin. Cümlemize ihlas nasip eylesin. İflastan muhafaza eylesin. Amin. Amin.